Ağabobullahi Samiyyi Alayni, min al şeytanı, Kur'an tefsirine geçmeden önce usul mesabesinde, yani Kur'an ayetlerini nasıl anlıyoruz? Neye göre anlıyoruz? Ee, takip ettiğimiz usul, bakış açımız anlaşılsın diye mukaddime niteliğinde bu sohbetleri yapıyoruz. Allah'ın izniyle dördüncü sohbetimizdeyiz. Konumuz Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaktan sakınmak. Mazlumların dinine ve yoksulların mezhebine tabi olmak. Niçin böyle bir tabir kullandık? Mazlumların dini diye bir din mi var? Yoksulların mezhebi diye bir mezhep mi var? Diyebilirsiniz. Diyenler olabilir. Hazreti Adem Safiyullah'tan son Resul ve Nebi Hz. Muhammed Mustafa aleyhi efsalü salati ve selama kadar hangi din gelmişse hangi peygambere hangi şeriat ve sünnet indirilmiş ise her kitap, her suhuf mutlak anlamda mazlumların zalimlerle yoksulların da onları sömür, sömürenlerle mücadelesinde mazlum ve yoksullardan taraf olmuştur. Yani Allah vahyi indirdiği zaman, Kur'an ayetlerini indirdiği zaman, Tevrat ya da İncil ayetlerini indirdiği zaman, zalimleri korumamış, muhafaza etmemiş, toplumları sömüren, iliğini kemiren, yoksullaştıran, çeşitli şekillerde köleleştiren kimselerin ilahi kitaplarda korunduğunu söyleyebilir misiniz? hangi mezhebe hangi tarikat'e şuna buna bağlı olursanız olun. Allah'ın kitabını açtığınız zaman zulmün zulmün ve tevhidin küfrün ve İslam'ın imanın ve şirkin savaşını bulacaksınız. Tevrat'ta, İncil'de hakza. Tabii ki tahrif edilmemiş ayetleri söylüyorum. tarif edilmişlerine Allah'a sığınırız. Bir şey diyemeyiz. Hakikat hiçbir din yoktur ki bir kitap indirsin de hiçbir ayet yoktur ki bir şekilde zulme ya da zulmün sebeplerine temas etmiş olmasın. Hiçbir ayet yoktur ki sömürüye karşı çıkmasın. Sömürücüleri kafir, müşrik kimselerden saymasın. Böyle bir ilahi kitap yok. Allah tabiri caizse 124 bin peygamber indirmiştir. 124 bin peygamberden hiçbir tanesi ee, mazlumların ve yoksulların yani mustazaf kimselerin sömürülen bir şekilde zayıf geri bırakılan ötelenen dışlanan kimselerin tarafını bıraksın da zalimden kanemiciden sömürücüden efendim ne yapsın yana taraf alsın böyle bir Muhammed yok aleyhisselatü vesselam böyle bir peygamber yok böyle bir ehlibeyt yok böyle bir sahabe yok Dini yanlış anlayanlar Allah'ın dini mazlumları korumak, yoksulların sömürülmesini engellemek için değil de bilenlerin dini söylenleri, dini argümanları tabiri caizse kullanarak zenginliklerine zenginlik, mülklerine mülk, efendim krallıklarına dünyayı yönetme ülkelere hakim olma heveslerine bir alet bir vasıta gibi görürler dini kendilerine yokmaya çalışanlar şimdi bütün Müslümanlara şunu söylemek istiyorum eğer bir topluluk gerçekten Allah'a ve Resul'e iman etmiş ise bunu nasıl anlarız gerçekten zulmetmez zalimlere karşı durur. Zulmetmez ve zalimlere karşı durur. Şunu yapmaz. O kendisinden dahi olsa, kendi mezhebinden, kendi dininden olabilir. Adam Müslüman'ındır. Mesela sen şunu diyemezsin. Müslüman bir Yahudiye, Hristiyana haksızlık yaptığı zaman, zulmettiği zaman, şeriata, Allah'ın kitabına, Resulü, Sahih Sünnetine aleyhiyafsallü salatu vesselam Aykırı bir şey yaptığı zaman sen şunu diyemezsin. Ya nasıl olsa kafir tızaşa, nasıl olsa Yahudi, yap zulmü gitsin ne olacak sanki. Bu bakış açısının bizzat kendisi o kimselerin kafir olduğunun açık delilidir. Yani Müslümana gelince adalet efendim ya da kendi mezhebinden, Şii'ye gelince adaletli, iyi, hoş, bakar. Efendim, Sünni'ye gelince vur boynunu. Efendim, ya da Alevi'ye gelince vur boynunu. Aynı şekilde, ifrat ve tefrit. Öbür taraftan, kendi mezhebinden olmayabilir, kendisi gibi inanmayabilir. Hiç kimse kimse gibi inanmak ya da düşünmek zorunda değildir. Allah Azimüşşan, insanları tek bir zekâbe yaşa, yaratmamış. Yaratırken hep insanlar farklı seciyede, farklı karakterde, tabiatta, farklı düşüncede yaratılmış. Yani hiç kimseden, hiçbir meselede sizin gibi inanmasını ya da düşünmesini bekleyemezsiniz. Ortada Allah bir mizan indirmiş. Furkan, hakla batılı ayırt eden Furkan. Şimdi siz mihengi kaydırdığınız zaman, teraziyi oynattığınız zaman, Terazi sağa sola çekmeye başlar. İslam da öyledir. Kur'an'dan ve sahih sünnetten batıl, fasit bir teville yanlış bir anlayışla bir din, bir mezhep çıkardığınız zaman bu mezhebin adı fırkayı naciye olmaz, fırkayı faside olur. Kurtulan fırka olmaz. Fırkayı faside ya da fırkayı münafika olur. Münafık bozguncu, fitneci, fesatçı bir fırka olur. Ne oldu? İslam hoşgörü dinidir. Ama nereye kadar? Adam inanmıyor senin dinine. Yahudi yani. Müslüman olmak zorunda değil. Ben senin peygamberini tanımıyorum. Ben senin dinini, kitabını, şeriatini tanımıyorum diyebilir. Ama Allah Azimüşşan diyor ki, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Zulmetmeyin. Düşmanlıkta bile ölçülü olmak zorundasın. Savaşta bile ölçülü olmak zorundasın. Birisi senin ülkeni işgal eder. Sana envai çeşit zulmü leva görebilir. Sen de ona kalkarsın. Karşılık vermek için savaşırsın. Savaşırken eğer Müslüman olduğunu iddia ediyorsan yine adaletten geri duramazsın. İslam'ın Kur'an ve Sahih Sünnet'in ortaya koyduğu harp hukukundan, savaş hukukundan geri duramazsın. Yani onu göz ardı edemezsin. Nerede Allah ve Resulü'nün çizgisinden çıkarsan bil ki küfre mutlaka bir şekilde ve zulme mutlaka bir şekilde satmışsındır. İnsanlar maalesef mezhep bağnazlığı ve din bağnazlığı 21. asırda çıkan bütün savaşların ve fitnelerin temeli olacak. Sebebi olacak. Eskiden daha beter. Tarihten yani 20. yüzyıldan daha önceki mezhep savaşlarından ve din savaşlarından daha beter. insanlık için daha yıkıcı daha büyük tahribata yani yüz milyonlarca kişiyi kapsayan, pek çok insanı, ülkeyi kapsayan, kapsamlı gerçekten melahimi kübra dediğimiz, bizim büyük fitneler dediğimiz fitneler zamanına girdik. Fitneler zamanında insanoğlu din, dil, ırk, mezhep ayrımıyla birbiriyle savaşsın Birbirini katletsin. O onun gibi inanmadığı için onu katletsin. O onun gibi düşünmediği için o onu katletsin. İdeolojik, efendim dinsel, mezhepsel bir takım farklılıklardan ihtilaf yaratarak ne yapmak? İnsanlığı yıkıma, fitneye, fesada e, sürüklemek. Bu yüzyılın stratejisi bu. Siz düşünün. Kimin stratejisi, neyin stratejisi? Dini doğru anlamak zorundayız. Bir mümin olarak, Allah'a ve Muhammed Aleyhisselam'a iman eden bir kimse olarak, Ehli Beyt'e iman eden bir kimse, sahabeye iman eden bir kimse olarak, fitneye düşmemek, dinde, Kur'an ve sahih sünnette ittifak etmek zorundayız. Allah'ın kullarını şu bu diye ayırt eden, efendim öteleyen, dışlayan, ona farklı inandığı için öcü gözüyle bakan ya da mesela diyelim ki adam solcu, öcü gibiyle, öcü gözüyle bakıyor, öcü yani. Senin gibi inanmıyor, inanmak zorunda değil. Bunu kabul etmek zorundayız. Sen de onun gibi inanmak ve onun gibi düşünmek zorunda değiliz Ama birisinin sağcı olması, öbürünün sorucu olması, birisinin alevi, öbürünün e, sünni olması ya da şii olması her neyse, onların birbirlerini kırıp geçirmesi, efendim, kana, susamış, kana susamış bir şekilde birbirlerine saldırması, bunu da Allah için yapması ne dinle, ne imanla, ne İslamla bağdaşır bir şey değil. Aynı şekilde mezhebinden ya da dininden dolayı bir ülkede ötelenirsiniz. Arabistan'da, İran'da, Türkiye'de. Türkiye'de, Türkiye'de Aleviler yıllardır, belki asırlardır on yıllardır ötelenir. Bir sürü söz söylenir. İşte aleminin kestiği yenmez. Şöyledir, bir Tövbe Ya Rabbi. Ya, sana ne kardeşim? Ve onlarda sünniler hakkında belki yanlış düşünür. Böyle şeytanın toplumu birbirine düşürmek için, yani ihtilaf çıkartıp, ihtilaf yaratıp Toplumu insanları fitne çıkartıp birbirine düşürmek için, kan dökmek için, insanoğlunun mukaddes, temiz ve Allah'ın bahşettiği, insanoğluna bahşettiği hayatı sonlandırmak için cinayet, savaş, ihtilaflar yaratır. Bu düşünsel ihtilaflar, dinsel ve mezhepsel ihtilaflar hiçbir zaman, hiçbir şekilde insanların ötelenmesine, itelenmesine, zayıf ve mazlum düşürülmesine, sömürülmesine kılıf olamaz. Yani bir kimse Alevi diye mesela bir mahkeme işte deniliyor ki şöyle bir hadise oldu. Şimdi adamla cemevi yapmak istiyor. Cemvi yapmak istiyor. Diyor ki, biz cem evinde ibadet ederiz. Bizim ibadetimiz böyle. Mahkeme Diyanet'ten fetva soruyor. Diyor ki böyle bir ibadet var mı İslam'da? Ya adam diyor ki mesela ben Müslüman değilim dese kime soracaksın? Senin gibi inanmak zorunda değil. Devlet laik devlet. Anayasanın bilmem kaçıncı maddesinde laik falan falan devlettir der. Neresi laik? Doğduğunda, ben mesela dünyaya geldim, hemen Müslüman yazmış. Sana ne? Ya ben belki kafir olacağım. Belki ben, efendime söyleyeyim, Hristiyan olmak istiyorum. Belki Yahudi olmak istiyorum. Belki nüfus cüzdanıma başka bir şey yazdıracağım. Sana ne? Niye benim otomatikmen beni hemen... Bir dine sokuyorsun. Yani müdahale ediyorsun, karar veriyorsun. Müdahale etme hakkın yok. İkinci bir şey, Aleviler hep itelendi, hep ötelendi ve binlerce Alevi katledildi. Irkından dolayı adam Kürt. İşte Roboski biliyorsunuz bu yakınlarda. Robotski katliamı oldu. 34 vatandaşımız hunhar bir şekilde, acımasızca. Yani kafirlik nasıl olur ki? Bana bir kafirlik tanımı yapın. Hemen bir sebepten dolayı efendim, koca bir köyün halkını, insanını katlettiniz ya. Kim yaptı? Kim yaparsa yapsın. Fark eder mi? Fark etmez. Zalim, zulmeden kimse, sömüren kimse, her zaman söylediğimiz şey, her zaman aynı şeyi söyleyeceğiz. Çünkü davamız belli. Mezhebimiz ve dinimiz belli. Yani dinimiz, mazlumların dinine mensubuz. Yoksulların mezhebine mensubuz. 34 tane vatandaşımız ne için öldürüldü? Ne için? Yani bunların suçu neydi? Bunların, Bunlar nasıl bir günah işlediler? Üzerlerine uçaklarla bomba atıldı. Apaçık bir zulüm, apaçık bir katliamdır. Dahası Seyyid Rıza. Allah rahmet etsin. Seyyid Rıza'nın ne suçu vardı? Seyit katlettiniz. 50 bin Alevi'yi katlettiniz. Sürgün ettiniz. Yurdundan, yuvasından çıkardınız. Bu işte ırk ayrımı. Kötü. Zulüm. Bunu kim yaparsa biz şöyle Müslümanız. Biz böyle Allah'a inanıyoruz. Filan demesin. Kafir. Kıpkızıl kafirdir. Her kim her kimi haksız yere, haksız bir muamele yapıyor, haksız yere bir şekilde ona ideolojisinden dolayı da olabilir. Senin mesela iktidar kurmuşsun, sana yağ çekmiyor adam. Yalaka değil. Yağ çekmiyor. Seni tasvip etmiyor. Zorla mı? Allah'tan ki laik bir düzendeyiz. Kör Topal neyse bir laiklik var, bir daha ilerlememiş, çağdaşlaşmamış, daha oturmamış bir bir demokratik sistem var. Allah'tan ki var yani. Olmasaydı padişahlık düzeni olsaydı demek ki hadiyeni asacaklardı. Bu bunu gösteriyor. Evet. Allah'tan korkun. Ey utanmaz, ey arlanmaz, ey alçak, ey şereften, haysiyetten, namustan, yoksun kimseler. Allah'tan korkun. İnsanı insandan seçmek. En büyük küfür. Allah yeryüzüne yağmur indirirken, Aa, şu belde kafirmiş, indirmeyeyim, açlarından ölsün bunlar, kafir öbürüne zındık dinsiz akidesi bozuk sapık deyip yağmur mu indirmiyor rızık mı vermiyor böyle bir şey yok hiç kimse hiç kimseye inancından dininden mezhebinden dolayı ayrım yapamaz Hristiyanların kilisesine gittik gittik Hristiyanlar İran'dan gelmiş İran devleti bu Hristiyanlara zulmetmiş. Ne için? Sebep ne? İran'da din ve din, ırk ve mezhep ayrımı vardır. İran'da. Türkiye'yi bahsettik ya. Bunlar Müslüman olduğunu söyleyen ülke yani. Bizim yüzde doksan dokuzumuz Müslüman. Şöyle müminiz. Böyle ee, evet Şimdi bunlar, bu Sünni devlet. Türkiye, ne Hanefi mezhebi, Hanefi mezhebi, Sünni, Ehli Sünnet, Belce Maal, Tamam. Öyle bir din söyleyin ki bana, şu boğazdan aşağı insin, şu Şuradaki ayetten, hadisten geçsin. Yok böyle bir dil. Yazmışlar. Müslüman, Müsl Müslüman. Türkiye nüfusunun bilmem kaçtan kaçı Müslümandır. La Havle, Sübhanallah. İran, kilisedeki bu Hristiyan diyor ki, ben 20 yıl şu kadar ceza yedim. Ne için yedin kardeşim? İsa'ya inanmak suç mu? Küfür mü? Suçsa, küfürse bu nasıl bir din anlayışı? Bu nasıl bir şey? İran'da bir molla Hucatullah yani Hucatullah ya da ağa her neyse Türk olduğu için Türkçe konuşmak istediği için dışlanır. İran'da 30 milyon ya da 33 milyon Türk vardır. Persler, Farslar yani Asırlardır bu Türklere zulmeder. Asırlardır. Daha hala Persler bu Türk azınlıklara zulmeder. Hala adam senin hakimiyetini kabul etmiyor. Mecbur mu? Değil. Bahusus. İran'da Sünniler var. Ali Muhammedi'yi seven, ehl Beyti seven İran, Türkiye'de, bilmem şurada burada sağda solda, böyle reklam yapar, Vahdet'ten yana. Geçen bir video izledim internette. İşte diyor ki, ya da bir fotoğraftı, Facebook'ta denk geldi. İşte Vahdet için, Sünni din adamlarıyla, Şii din adamları, o bir araya gelmiş, Namaz kılmış. Ne güzel. O halde niye sünni alimleri astınız? Niye Hristiyanları yurtlarından çıkardınız? Göstermelik. Yani reklam. Reklam olsun diye Türkiye'deki kimilerini işte bak biz böyleyiz. Ya bize boşu boşuna şunu şunu söylüyorlar. Yalan. Böyle bir şey yok. Demek için şuurlu bir Müslüman şuurlu, aklı başında bir kimse reklama kanmaz. Böyle fotoğrafla, propagandayla filan bir Müslüman aldanıyorsa zaten ben onun şuurundan, aklından şüphe ederim. Ha öyle mi deyip inanır mı bir insan bir şeye? Sübhanallah. Sen Müslümansın ya, biraz düşün. Allah'ın ve Resulünün dinine tabi olmak doğru anlamayı gerektir. Doğru anlamamışsan öyle, burası Müslüman ülkeymiş, öbür, öbürü işte filan Müslüman ülkeymiş, bilmem şu Müslümanmış filan gibi böyle kabataslak, hesapsız, kitapsız efendim, baştan sağma, düşünülmeden, taşınılmadan böyle hemen etiketlemek bir ülkeyi Müslüman ülke Müslüman Müslüman bir ülkeden bahsediyoruz yani Müslüman bir ülke sanki bana Emevi eee Endülüs devletini örnek gösteriyor da tamam orası bak Müslüman bir ülkedir diye ya da başındaki halifesi işte imamı her neyse kim yönetiyorsa adaletle yöneten din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmayan, yoksulları koruyan, sanki İmam Ali Aleyhisselam'ın zamanındaki bu Kufe'de sergilediği örnek İslami devleti bana şey yapıyor da, söylüyor da, ben de onu tasdik edeyim. Yok. Ne alaka? İşte hudbül azam, allame-i cihan, hudcetül islam, mühtiyyül enam, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, ayet, hadis, propaganda, sonuçta ne var? Adaletsizlik var mı? Var. Zulüm var mı? Ayrımcılık var mı? Zihniyeti bozukluk var mı? İdeolojik ayrım, dışlama var mı? O zaman sen insana saygın yok. E geliyorsun ben Müslümanım diyorsun. İnsana bir defa insana saygı göster. İnsana saygı göstermeyen Allah'a saygı göstermez. Zihniyetin bozukluğuna bak. Bahusus şurası o batıl dini yutmaz. Kusura bakmayın. Zulme kendi ülken de yapılabilir. Karşı çıkacaksın. Zulmü yapan senin ırkından olabilir. Kürt olabilir, Türk olabilir, Ermeni olabilir, Fars olabilir. Nasıl olsa bu zulmü benimkiler yapıyor. Hak ediyorlar. Gebersinler filan. Olmaz. Sen İran'da İran'da Hristiyanlara reva gördüğün zulmü, ehl-i sünnet ve cemaat akidesine sahip şafi alimleri var. Pek çoğu işte asıldı, kesildi, camilerine girildi, bir sürü bir şey. Anlatmak istemiyorum. Kimse bilmediğimizi zannetmesin. Bu anlamda söylüyorum. Biz, bizi Allah'ın ve Muhammed'in aleyhissalatu vesselam adını kullanarak hiç kimse kandıramaz. Yani ne filanca kurum, devlet kurumu, ne filanca devlet, ne filanca tarikat, ne filanca cemaat, ne filanca bilmem ne hak bir şey yapmışsa niçin reddedelim? Mazlumların yanında yer aldın da, mazlumlara yardım ettin de, ayrımcılık yapmadın da, biz seni tasvip mi etmedik? alevilere karşı adalet sergiledin, Kürtlere karşı ayrımcılık yapmadın, katliam yapmadın da, biz sana karşı mı çıktık? Adaletle yönettin, halkını refah içinde yaşattın da, daha ileri demokrasi hedefledin de, ben senin demokrasine karşı mı çıktım? Niye çıkayım ki? Sübhanallah, İslam geldiğinde, her yerde bir tekel oluşturulmuş. İşte din adamları kendi tekellerini kurmuşlar. Ruhban ve ahbar dediği Kur'an'ın insanlar onları Rab edinmiş. Allah gibi hiçbir sözünden çıkmıyor. Sen Allah değilsin, ilah değilsin, Rab değilsin. Allah'ın kitabına aykırı iş yaptığın zaman Allah'ı ve peygamber, peygamberi reddetmiş olursun. Allah ve Resulü sana karşı çıkıyorsa ben niye senin yanında durayım? Senin batıl inancına, batıl akilene sapık dinine inanmak zorunda mı? Yok. Allah hiçbir zaman zalimlerin ve sömürücülerin yanında olmayı bize nasip etmesin. Öldürsün, sürüm sürüm süründürsün, hapislerde çürütsün, dar ağacında boynumuzu kessin, Giyotinde öldürülelim, paramparça olalım ama zalimlerin, zalimlerin, kafir demiyorum. Çünkü innel kafirine hümüz zalimi. Kafirler zalimlerin zaten nesidir? Ta kendisidir. Allah zalim ve kafiri ayırmamış. Zalim demek kafir demek. İnşallah Kur'an'ı tefsir ettiğimiz zaman anlarsınız. Hoşuna gider mi? Hristiyanlığın hakim olduğu bir ülkede sen bir azınlık olsan. Onlar da seni yerinden yurdundan rahatsız edip çıkarsalar. Hoşuna gider mi? Niye yapıyorsun o zaman? Hoşuna gitmezse. E onlar bizim dinimizden değil. Kafir. Allah demiş ki Yahudi Hristiyanı dost edinmeyin. Kafasına göre bir tevil yapıyor. Ayetleri kendi keyfine göre, aklına, zannına göre konuşturuyor. Ondan sonra başlıyor ihtilaf. Bir Allah düşünün. Yahudinin, Hristiyanın, Müslümanın, İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un, İsmail'in hepsinin Allah. I. Muhammed'in, Musa'nın, İsa'nın, aleyhimus salavatü ve teslimat. Hepsinin Allah'a. Bunlar birbirinize savaşın diye mi emretti? İşte ey Filanca protestoan Katolik neyse, siz ordunuzu toplayın Müslüman ülkeleri Müslümanları katledin diye mi emretti İsa Mesih'e İncili indiren Allah buna mı inanalım? Ya da Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselama onlarla savaşın fitne kalkıp din Allah'ın oluncaya kadar din Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın ayetini öldürün katledin, hepsini yeryüzünden silin, soykırım yapın, ülkelerinizden çıkarın, ekmek vermeyin, ambargo uygulayın, aşılarından ölsünler filan gibi mi? Anlamak lazım. Zihniyet. Bu ne biçim zihniyet? Evet. bahusuz İran böyle işte. Türkiye'yi zaten biliyorsunuz. Bir zaman bir yerde marketteyim işte vatandaşın biri yanıma yaklaştı. İşte baktı baktı böyle. Sen hoca mısın? Şimdi hocayım desem demesem la ilahe illallah. Bir suçtur işledik. Hocayız dedik. Adam bize şöyle soruyor diyor ki ya diyor hocam Alevi'nin kestiği yenir mi? şu zihniyete bak ya e siz nasıl dost nasıl kardeş olacaksınız nasıl bir olacaksınız Allah sizi Allah'ın peygamberi aleyhi efsalü salati ve selam ey insanlar kardeş olun Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur, üstünlük takvadadır takva ne demek takvalı olmak mesela takva ya Onların, bağnazların, yobazların anladığı takva. Geri kafalı Kur'an cahili kimselerin anladığı takva. Takva şu, şimdi bu gömleğin kolları uzun. Ee, bu gömleğin kolunu geriye e, katlar da böyle namaz kılarsan mekruh, takvaya aykırı. Bu mu takva? La ilahe illallah, subhanallah. Takva her türlü zulümden ve sömürüden uzak durmaktır. Her türlü zulümden ve sömürüden uzak durmaktır. Sen ne takvasından bahsediyorsun? Senin dediğin takva riyalı takva. Bu husus gelelim Arabistan'a. Ayetullah Nemir işte Şirazi ekolünün ekolünden Doğu Arabistan asıllı bir Şii. Şii adam. E ne yapalım? Taraftanları var. Sünni demeyeceğim çünkü. Sünnilik. Selefi Vahhabi çizgiye inanmamış. Şimdi adam hapiste sürünüyor. Hapse atılmış. Neden? Şii olduğu için. Siz tebrikayı ve ayrımcılığı körüklerseniz, ihtilafı körüklerseniz, insanlar birbirine düşman olur. Bu düşmanlık devam eder, devam eder, devam eder, böyle böyle gider. Hiçbir mezhebin bir diğer mezhep mensubuna Zulmetme hakkı yok. Birisi İmam Ali Aleyhisselam'ı sever. Onu bütün sahabeden üstün tutar. Onunla savaşanlara buğz eder. Vesaire vesaire. Öbürü de der ki sahabenin hepsini seveceksin. Ya O da öyle düşünür. İşte Muaviye bin Ebi Süfyan'ı, Ebu Süfyan'ı tenkit etmeyeceksin. Ya, o da onu tenkit eder. Ama kalkıp da kalkıp da birbirlerinin kanını döktüğün zaman tekfir etmiş olursun. Bir Müslüman topluluğuna savaş açan bir kimsenin hak üzere olma ihtimali de vardır. Kafir olarak ölme ihtimali de vardır. Tekrar söylüyorum. Bir Müslüman topluluğa Savaş açan, yani silahla, kılıçla üzerine varan, mesela geçmişte biliyorsunuz. Savaş açan, pital, katliam uygulayan kimseler velev intikam almak için olsa bile Allah çünkü bu meselelerde hep hüküm indirmiştir. Öyle boş bırakmamış. Yani sen var kafana göre savaş, sen var kafana göre cihad et. Öyle bir şey yok. Bir topluluğun, Müslüman bir topluluğa, Müslüman bir topluluğa savaş açması bir kere katiyen Kur'an'a aykırıdır. Tevhid diniyle ilgisi yok. İleride mesela... وَاِنْ ضَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَ اَخَبَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah ayet indirmiş. Oldu ya, müminlerden, müminler iki taifeye bölündü ve birbiriyle savaşmaya başladı. Hayda! Bir ihtilaf çıktı. Sen ne yapacaksın? Allah'a ve Resulüne iman eden bir müminin, Koruması gereken ilk şey dinin birliğidir, tevhiddir. Tevhid, sadece Allah azimüşşanı birlemek demek değil, dini de birlemektir. Tevhid, Allah'ı birledin, on tane din çıkarttın, olmaz. Bunda tevhid yok. Tevhid, Allah'ı birlemektir, dini de birlemektir. Tek bir din, Kur'an ve sahih Sünnet. Ve ayetullah nemiş? işte şimdi Suud yönetimi onu hapse atmış vesaire işkencedir. Her türlü eziyet, zulüm çekiyor. Ve imdâ-i fetâni minel mü'minîn iktetelû. Feeslihû beynâhevek. Ne yapacağız? Ya Rabbi. İki, Taife dövüşüyor. Kavga ediyor. Daha da şiddetlisi vital var. Savaş aralarında. Savaş var. Ne yapacağız? Taraf olalım. Olmaz. Hemen nefsine uyu. Ne de? Bu benim ırkımdan. Bu benim dedemi kesti. Öyle değil mi? Öyle öyle oluyor düşmanlık. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Amcasının, e, Hazreti Hamza'nın, Selamullahi Aleyh, Uhud'da ciğerini çıkartmadı mı? Hint, kine bakar mısın? Müslüman oldum dedi, Allah imanını kabul etmişse Müslümandır. Peygamber Aleyhisselam, git gözüm görmesin seni dedi. İntikam alamaz mıydı ya? Allah'ın peygamberi Aleyhisselatu vesselam kin tutmayı, pekala intikam almayı bilmiyor mu yani? Sen kalkmışsın millete işte e, kini ve nefreti açılıyorsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallah. Allah bu ümmeti İmam Zeynel Abidin bin Zeyd bin Ali Zeyd bin Ali yani İmam Zeynel Abidin oğlu Zeyd Hazreti Zeyd Aleyhisselam dediği gibi göğden paramparça olsa da yıldızlar gibi dağılık şu ümmeti bir araya getirebilsem diyor keşke bir Müslümanız Allah'a ve Resul'e iman ettik. Kur'an'a iman ettik. E biz de Kur'an'a iman ediyoruz. Kur'an'da itilaf ediyorsunuz. Herkes kendi yine. O zaman herkes bu dinin bir parçasını alsın götürsün. Olmaz. Ve ca'lul Kur'an-ı Azim. Fe ve rabbike lenes elennehum ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil